Peygamber Efendimiz'e, şerefli ailesine ve şerefli arkadaşlarının üzerine olsun. Güzel kardeşlerim, günler akıp giderken bağrında nice olaylar yaşanıyor. Nice ibret dolu, dersler dolu hadiseler yaşanıyor. İbretle bakanlar günün bağrındaki olaylardan binbir anlamlar dersler çıkarıyorlar. Hendek günleri dersler dolu günlerdi. Biz müminler için nice manalar önümüze seriliyordu. Bize düşen o manaları doğru okumaktı, o manaların farkına varabilmekti. Hendek savaşının fitilini Hayber'e gelen beni nadir Yahudiler ateşliyordu. Bu savaşın planını, finansını ve teşvikini Yahudiler yapıyordu. Bu savaşın arkasında onlar vardı. Yahudileri bir ırk gibi ele aldığımızda onlara karşı olumsuz düşüncemiz ırk kaynaklı değildi, olamazdı. Mü'minler yanlış düşünüşü, ırkçılığı ve benzeri zihniyetleri kabul etmezlerdi. Ama mü'minler olarak ırkımızı elbette severiz. Güzellikleriyle huzur duyarız, bahtiyar oluruz. Yanlışlarını ise asla savunmayız. Hatta yanlışları bizleri daha derinden üzer. Daima hakkaniyet üzere oluruz. Her insan bir değerdir. Her kavim, her ırk bir değerdir. Ama insanın insana üstünlüğü olamazdı. İnsanlar tarağın dişleri gibi eşitti. Her insan Rabbi Rahim'in has kuluydu. Hiçbir ırkın diğer ırka üstünlüğü yoktu. Değer takvadaydı Allah'a ilişkin derin bir duyarlılıktaydı Fakat Yahudilere karşı Yahudi ırkına ve inancına karşı Belirgin bir tavrımız vardı Bunun nedeni kendilerini seçilmiş bir ırk Seçilmiş insanlar görmeleriydi Kendilerini insanlığın efendisi diye Bir düşüncenin içinde olmalarıydı İnsanlığı küçük görmeleri İnsanlığı sevmemeleriydi. Tarih boyunca insanlığı bozguna vermişlerdi. Daima fitne Çıkarmanın gayretinde olmuşlardı. İnsanlık Onların yüzünden Nice acılı hallere Düşar olmuşlardı. Elbette içlerinde Güzel insanlar da vardı. Ama bunların sayısı çok azdı. Dünden bugüne Tarih buna tanıklık ediyordu. Namazımızın her rekatında okuduğumuz Fatiha suresinin son ayetinde, kendilerine gazap edilenlerin yoluna değil, hak yoldan sapanların yoluna değil buyuruyordu. İslam bilginlerinin çoğunluğu, Cumhur-ü ulema gazap edilenler diye zikredilenlerin Yehudiler olduğu kanaatindeydiler. İslam alimlerinin bu kanaatinin dayanağı delilleri vardı. Hz. Musa aleyhisselam, Yahudileri Firavun'un zulmünden kurtarıyordu. Özgür yaşayabilecekleri beldelere götürüyordu. Bu zaman diliminde nice mucizelere şahit oluyorlardı. Allah'ın lütuflarına, yardımlarına nail oluyorlardı. Bütün bunlara rağmen sonunda inanan körlük ediyorlardı. Kendilerine ihsan edilen men ve selvadan şikayetçi oluyorlardı. Öyle diyorlardı. Ey Musa! Biz bir tek yemeye sabredemeyiz demek suretiyle kölelik yıllarında yedikleri soğan sarımsaklar istiyorlardı. Bakara suresinin 61. ayeti. Onların üzerine zillet ve meskenet vurulmuştur. Onlar Allah'ın gazabını hak etmişlerdir buyuruluyor. Onlar gazabı hak ediyorlardı. Zira onlar genelde Hakkı biliyor ama kabullenmiyordu. Bile bile haktan yüz çeviriyorlar, haktan uzak duruyorlardı. Onlar hakkı çarpıtıyor, batılı hak, hakkı batıl diye göstermeye çalışıyorlardı. Kendilerini küfrün karanlığından, imanın aydınlığına çağıran bazı peygamberleri öldürmüşlerdi. Hz. Zekeriya aleyhisselamı, Hazreti Yahya aleyhisselamı öldürmüşlerdi. Hz. İsa Aleyhisselam'ı da öldürmek istemişlerdi ama buna muvaffak olamamışlardı. Günümüz dünyasında siyonizm zihniyeti süper güçleri kullanmakta, insanlık tarihin hiçbir döneminde görmediği zulümlere mahkum kılınmaktaydı. Tarihleri tahrif eden, tarihleri çarpıtan, dinleri çarpıdan, insanlığı savaşlara sürükleyen, savaşların fitillerine yakan büyük ölçüde Yahudiler olmaktaydı. Mü'min sılugan insanı değildi. Hiçbir topluma temelsiz bir tavrı söz konusu olamazdı. Hiçbir fert ve topluma düşmanlığı da olamazdı. Ama mü'minler saf değillerdi basiretsiz değillerdi. Yahudilerin dünden bugüne yaptıkları planları, kumpasları anlamamaları düşünülemezdi. Dünyada nice kuruluşlar kurmak, makam, mevki ve imkan sahibi nice insanları kendi emellerine kullanmak, nice devlet adamlarının dizginlerini eline geçirmek ve kendi hedefleri doğrultusunda kullanmak artık sıradan bilgiler haline gelmişti. Hendek Savaşı'nın arkasında da Yahudiler vardı. Yahudiler toplumun zayıf taraflarını biliyordu. Bir toplumu hangi noktadan harekete geçireceklerini biliyorlardı. Kabiliyet ve imkanlarını o noktaya kullanıyor, hedeflerine ulaşmak istiyorlardı. Hendek Savaşı'nda ve diğer savaşlarda Peygamber Efendimiz'in istişareye nedenli önem verdiğini çok açıkça görüyorduk. Mekke Müşrik Ordusu'nun ve Katafan Ordusu'nun Medine'ye gelmekte olduğunu öğrendiğinde şerefli arkadaşlarıyla hemen istişareye oturuyordu. İstişare İslam'ın temel esasıydı. Bunu en ileri boyutta Peygamber Efendimiz'in hayatında görüyorduk. Hazreti Ayşe'nemiz radiyallahu anh'a öyle diyordu. Resulullah kadar İstişare eden başka birini görmedim. İstişarede herkese açık olmak vardı. Kimden hangi fikrin geleceğini kestirmek mümkün değildi. Hendek Savaşı'nda bunu çok açık olarak görüyorduk. Fars diyarından gelen ve peygamberin has talebesi olan Selman-ı Faresi, o güne kadar o coğrafyanın bilmediği bir yöntem teklif ediyordu. Hendek kazılmasını teklif ediyordu Bu teklif kabul görüyor Ve Hendek nedeniyle 10.000 bin kişilik büyük ordu durduruyor Müminler sonuç itibariyle Zafer elde ediyorlardı İstişarede yaşlıların Gün görmüşlerin yeri Son derece önemliydi Kuşkusuz Genç insanların fikri de O denli önemliydi değerliydi İmam-ı Maverdi Öyle diyordu Yaşlılar, yürüyen vakar, olgun ağaçlar, bilgi ve haber kaynaklarıdır. Onların okları hedefini şaşırmaz. Fikirlerini vehimler ve tereddütler sarsamaz. Seni hoş olmayan bir yolda, yönde ve davranışta görürlerse, bu gidişe dur derler. Güzel bir yolda, yönde, hayırlı bir işte görürlerse, sana yardım eder, seni desteklerler. Mensuri i Hikem de şöyle diyor. Kişinin ömrü uzadıkça bedenin kuvveti azalır, aklının kuvveti çoğalır. Gençlerin ise pırıl pırıl bir iş dünyaları vardır. Kıvrak işleyen muhakemeleri, keskin akılları vardır. Gönüllerinde dünyanın ağırlıkları yoktur. Onlar daha bir şeffaftırlar, daha bir açık yürekli, açık sözlüdürler. Gençlerin hali, yamaçlara tırmananların haline benzer. Yamaçlara tırmanan insanlar, tırmanış sırasında daha azimli, şevkli ve hırslıdırlar. Heyecanlı, enerji doludurlar. Yeni tırmanış yolları bulurlar. Başarısızlığı kabullenmezler. Her atakları, onlara yeni bir seviye kazandırır. Her mesafe alış, onların şekillerini daha bir arttırır. Ancak bilinmelidir ki, tırmanan, dolayısıyla yükselen insanın azmi ve hırsı daha çoktur. İnan insanın ufki ise daha geniştir. Tırmanan insan, hayat yolunda yürüyen insan, zaman zaman durmalı, ulaştığı noktayı gözden geçirmeli, geriye dönüp bakarak, ufukları süzmeli, ulaşması gereken hedefi bir daha gözden geçirmeli. Hırstan çok basiretle, akli selimle yürümeli, tırmanmalı. Kapalı toplumlarda istişare ciddi boyutlarda yapılamazdı. Fikirler gülür rahatlığı içerisinde beyan edilemez, açıklanamazdı. Etkin olanlar olurdu. Onlar işi sürükleyip götürürlerdi. Onlar kendilerini toplum mühendisi olarak görürlerdi. Kapalı toplumlarda güçlü şahsiyetler oluşmazdı. Orada bazılarının gölgeleri vardı. O toplum o gölgenin sınırlarını geçemezdi. Geçerse ya dışlanırdı ya da haddi bildirilirdi. Aslında istişare güçlü şahsiyetler isterdi. Donanımlı bireyler olup bitenleri sahici boyutlarda takip eden uyanık, Basiretli bireyler isterdi Müminler Harp temenni etmezlerdi Sulhu Güvenliği hukuku asıl alırlardı Adaleti En yüksek değer olarak bilirlerdi Ama hayatta Durdurulamayan bir husus vardı İnsanlık aleminde Savaşların önü alınamıyordu Güçlü olanlar Zayıf olanlara egemen olmak istiyordu O zaman Savaş kaçınılmaz oluyordu Savaştan gayri yol kalmıyordu Müminler savaş söz konusu olduğunda birer kahramana dönüşürlerdi Kendi toplumlarında halim selim olan müminler Savaş meydanlarında heybetli bir savaşçıya dönüşürlerdi Bilinen bir şey vardı her zaman güçlü olmak zorunluluğu vardı. Her zaman güç kullanabilecek bir potansiyelle sahip olmak vardı. Su uyurdu ama düşman uyumazdı. Gafil toplumların, meskenet ve miskinlik içinde olan toplumların kaderi güçlülerin gölgesinde yaşamak zorunda kalmaktı. Zilletin onlara hayat olması olurdu. Enfal suresinin 60. ayetinde küfür toplumlarına karşı gücünüzün yettiği kadar kuvvet hazırlayın. Cihad için atlar besleyip eğitin. Böylece Allah düşmanlarını, kendi düşmanlarınızı, onların dışında sizin bilmediğiniz, ancak Allah'ın bildiği düşmanlara korku salarsınız. Allah yolunda ne infak ederseniz, bunun eksiksiz karşılığını bulur, Asla haksızlığa uğratılmazsınız buyuruluyor Allah'ın Resulüne ayetteki kuvvetin ne olduğu soruluyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Atış gücü olduğunu beyan buyuruyor Ve bunu üç kez tekrar ediyordu İnsanlığın huzurunu isteyenler Adaletin egemen olmasına hasret çekenler Yeryüzünde sömürü ve zulmün son bulmasını arzu edenler için biricik yol vardı. Maddi ve manevi olarak çok güçlü olmak gerekiyordu. Güçlü olmayanların sözlerine itibar edilmiyordu. Hoşça kalın, Allah'a emanet olun. Peygamber ikliminden Hazırlayan ve sunan Bekir Sağlam